İnsanın haleti ruhiyesi, psikolojik yapısı. Kur'an-ı Kerim'de insanın haleti ruhiyesindeki zaafları şöyle bildirilir. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizliğe düşüverirler. Er-Rum 36 Biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. El-Ahzab 72 Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede insanın çok zalim ve çok cahil olduğu için mesuliyetten korkmadığını ve emaneti yüklendiğini bildiriyor. Zulmün zıttı adildir. Adil aynı zamanda ameli salih manasında kullanılmaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak, Asr suresinde insanın hüsrandan kurtulması için amel-i salih sahibi olmasının zaruretinden bahseder. Cehlin zıttı ise ilimdir. İlim de zahiri ve batıni olmak üzere iki çeşittir. İmam Gazali Kuddise ruh, Hakiki alimler yani peygamber varisleri zahiri ve batıni alimlerdir buyurmaktadır. Ayeti Kerime muktezasınca amel-i salih sahibi olup, Zahiri ve batıni ilmimizi irfana eriştirebildiğimiz kadar zalum ve cehul sıfatlarından kurtulmuş oluruz. Ayrıca yukarıdaki ayeti kerimelerde Allah celle celaluhu insanın esrar-ı ilahiye ve azameti ilahiye'den gafil olarak yaşaması ile düçar olacağı betbahtlığı bildiriyor. Şair de insanın yüklendiği bu mesuliyeti ve neticesini şöyle dile getirir: Eli boş gidilmez gidilen yere Rabbim, boş gelmedim, ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü iki kat sırtımda pek güç getirdim. Sufilere göre insanın öz sıfatı bilgisizliktir. Ayet-i kerimede cehul, çok cahil buyurulması buna bir delildir. Mutlak ilim yalnız Allah'a mahsustur. İnsana ise az bir ilim verilmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Size ancak az bir ilim verilmiştir. El-İsra 85 Nitekim insanların ilmi, Evliyaullah'ın ilmi yanında deryadan bir katre, Evliyaullah'ın ilmi, peygamberlerin ilmi yanında deryadan bir katre, Peygamberlerin ilmi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilmi yanında deryadan bir katre, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi de Allah'ın ilmi yanında deryadan bir katre mesabesindedir. Ancak verilen bu az bir ilimle amel edilip takvaya vasıl olunabilirse Allah'tan ihsan gelmesiyle kul arif hale gelir. Marifetten yani Allah'ı hakkıyla tanıyabilmekten hisse almaya başlar. Esrar-ı ilahi açılır. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretir. Allah her şeyi bilmektedir. El-Bakara 282 İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidir. El-İsra 11 Burada insanın psikolojik yönü ele alınıyor. Gerçekten insanlar öfkelendiği, bir sıkıntıyla karşılaştığı ve güçlüklere rastladığı zamanlar muhataplarına çok kolaylıkla beddua edebilmektedirler. Halbuki bu zor ve güç durumlardan sabır ve metanetle kurtulmaya çalışmak gerekir. Ancak aceleci yapısıyla insan böyle durumlarda ümitsiz ve kötümser bir hâliyeti ruhiye içinde bazen teessürünün çokluğundan Allah'ım canımı al da beni bu sıkıntıdan kurtar gibi sözlerle kendisi için beddua eder ki bunlar asla doğru değildir. İnsan aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. El-Enbiya 37 İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa, çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. El-Hacc 11 Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. El-İsra 67 Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden, Yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. El-İsra 68 Yahut onun sizi bir kez daha oraya denize gönderip, Üzerinize bir kasırga yollayarak, inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize intikamınızı almak için, Bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. El-İsra 69